Bismillahirrahmanirrahim. Öyle bir Allah'a hamd, medhü senalar ederiz ki, şu alemi kebir O'nun icadıdır. Ve insan denilen şu küçük âlem de O'nun ibdaıdır. Biri inşası, diğeri binasıdır. Biri sanatı, diğeri sıbgasıdır. Biri nakşı, diğeri ziynetidir. Biri rahmeti, diğeri nimetidir. Biri kudreti, diğeri hikmetidir.